Zalimlerin zulmünde hiçbir zaman sınır olmamıştır. Fakat Allah da mazlumun ahını yerde koymayacaktır. Baba! Kızım. Babacım yaşıyorsun. Evet kızım. Rabbimin yardımıyla yaşıyorum. Evet işte baba kız birbirinize kavuştunuz. Bana bak moruk! Olacakları biliyorsun. Şu melek gibi kızını zerre kadar seviyorsan beni oyalama. Şimdi size yarım saat isade veriyorum. Baş başa düşünün ve kararınızı verin. Kızım. Evet babacığım. Kızım. Zalimlerin beni ne hale soktuğunu görüyorsun değil mi? Görüyorum babacığım. Peki, ya senin için getirdiklerini biliyor musun?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 ...bir şey yapmadılar. Rabbim beni korudu. Bir şey ver utanıyorum. Allah'a çel. Babam, babam çok perişan. Önce onu çöz. Sen bacımıza bak Ümam. Biz şeyhimize yardım ederiz. İşkence istihbarat kayıtlarında. Fakat... Bu sefer yılanın ağzına düşen yağmur damlaları... ...inci tanecikleri olacaktır. Baba, babam çok delişan. Önce onu çöz. Sen bacımıza bakayım ha. Biz şehrimize yardım ederiz. Bu ses? Aman Allah'ım. Ben bu sesi tanıyorum. Tekrar dinleyeyim. Ne? Sen bacımıza bakayım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 Veya eyleme dönüşmeyen bir mantık sürecidir. Evet Abdülhamid. Evet Melek. İnkar edilemeyecek kadar güzel, göz ardı edilemeyecek kadar zengin ve istikbalı parlak bir kız. Seninle evlenmek birçok gencin rüyalarını süsler. Belki benim de. Ancak benim evleneceğim kız, anlattığım bu ilkelere inanmadı. Anlıyorsun değil?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 aylar söyleniyor. Sakmadın demek ha? He? <gülüyor> aynen böyle. Unutmayın. Burada benim dediğim olur. Hadi kalkın bakalım. Aşağıda isıma var. <gülüyor> Hoş geldiniz yüzbaşım. Buyurun şöyle oturun. Şimdi size güzel bir gösteri sunacağım.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 Allah'ım Allah'ım Allah'ım Vessemâ-i zatil burûd Vel yevmil mawud, Ve şahidin ve meşhûd Mutile ashabı l-uhdûd Kahrolsun O müminlere işkence eden Uhdud ashabı Kusana be Allah'ım <h> Mutile Adevli ateşin etrafına oturup Müminlere yaptıkları işkenceleri Keyifle seyreden Uhdud ashabı kahrolsun Size susun diyorum Onlar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 Yine onlar için yangına sal. İnnellezine İman edip salih ameli işleyenlere ise altlarında ırmaklara akan cennetler vardır. Bu ne büyük bir kazançtır. ذلك الفرز الكبير ba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 Yalnız iyi bakın başkası olmasın. Hı? Hiç canlılık izi yok mu? Dosyalar mı dedin? Bizden çalınma. ha? Melik Hanım'a... Ha? İyi bak emin misin? Hı. Peki. Peki anlaşıldı. Ben seni ararım. Ne olmuş? Abdülhamit vurulmuş. Hangisi? Gerilla lideri. Amansız anarşist.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 Nasıl olur? Sen bekar değil miydin? Dün'e kadar. Vay canım vay. Eniştemizi gebertmişiz demek. Hey, ne oluyor sana otur yerine. Bırak, bırak o silah elinden. Sakın bir delilik yapma. Sıra sende müdür bey. <gülüyor> ne olur? Ne olur? Melek hanım ne olur?